Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Fatiha'nın tekrarı ve Fatiha'dan sonra beklemek sehiv secdesi gerektirir mi? Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha suresini tekrarlamak yani tekrar okunması sehiv secdesi gerektirir. Ancak üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'nın iki defa okunması ya da Fatiha ile beraber başka bir surende okunması veya yalnız başına bir surenin okunması seyf secdelerini gerektirmiyor. Bunun dışında Fatiha'dan sonra bir müddet bekleyip Zamm-ı Suresi okumak Hanefi mezhebin dışındaki mezheplerde e, sehif secdesi gerektirmez. Çünkü aksine e, Peygamberimiz e, Fatiha'dan sonra bir müddet beklemiştir ve arkasındaki sahabede Fatiha, suresi, Fatiha suresini okumuşlardır. Yani onların bu sureyi okuyabilmesi miktarınca Peygamberimiz beklemiş ve daha sonra Zammu sure okumuştur. Bu sünnettir. Fatihasız namaz yoktur hadisine dayanaraktan Arkada cemaatin de Fatiha okuması için imam bir süre, Fatiha okunacak kadar bir süre bekleyebilir. O halde bu bekleyiş sehif secdesi gerektirmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.